Suda yüzmek de mühim bir meseledir bizim için ama onda makbul saymazlar ehlullah. Şimdi onda yapan balık yapar, odun yapar, suyun üstünde durur falan. Yani havada da öyle kuş durur, sinek durur falan. Yine şarttan garba bir anda iblis de gidebilir. Asıl keramet nedir? Keramet, asıl keramet, hudud-u ilahiden çıkan bir kimsenin kolundan tutarak onu Allah'a vuslat ettirme. Ve insan, kamil ve mükemmel insan olma. Resulullah'ın yolunda Resulullah boyasıyla boyanma, Sıbatullah ile nurlanmakta. iş orada Bunları yaparsan, bunlar sana ihsana inayet olunur. Mühim hadisattır ama bu kadar en mühim bir şey değil. Kerameti ilmiye var, kerameti kevniye var, kerameti vücudiye vardır. Sen kerameti vücudiyeye bak.